Değerli kardeşlerim 52. konu 113. dersi görülüyordu inşallah. Geçen hafta biliyorsunuz Hudeybiye'ye gidiş ve Hudeybiye anlaşması yahut müellisinin resimlendirmesiyle isimlendirmesiyle Hudeybiye gazvesi demiştik. O konuya girmişti. Şimdi bu konuyu müellis yani kitabın yazarı birkaç bölüme ayırmış. Onlardan bir tanesini görmüştük. Şimdi çıkartacağımız dersler neler? Onu inşallah göreceğiz. Hudeybiye gazvesine giriş konusundan çıkartacağımız dersler. Birincisi değerli kardeşlerim hatırlayacağınız üzere Aleyhisselatu vesselam Umre için gidiyor idi. Umre için dura çıkıyor ve yanında kurbanlık götürüyor. Sonra Ebu Katade adında bir sahabe ve bir grup, arkadaşı, yani aleyhissalatü vesselamın diğer ashabıyla birlikte deniz yolunu tutuyorlar. Ve giderken Ebu Katade radıyallahu anh bir av hayvanı görüyor ve ona av diyor. Ancak kendisi ihramlı değil. Yani Ebu Katade ve beraberindekiler ayrılıyorlar. Ebu Katade'nin dışındaki o diğer arkadaşları aleyhissalâtu vesselâm ve diğerleri gibi ihrama giriyor ama sadece Ebu Katade'e girmiyor. O da bir av hayvanı görüyor ve onu avlıyor. Ondan sonra da getiriyor arkadaşlarıyla beraber yiyorlar. Sonra da bu durumu aleyhissalâtu vesselâm'a haber veriyorlar. İşte bu konudan çıkartılacak bir ders. Birincisi, av, av, her hâlikâda mubâhtır yahut da avdan elde edilen hayvan ile yemek tabi avlanabilecek hayvanlar yani, yenilebilecek hayvanlar kastediliyor denizin avı denizden <gülüyor> avlanan şeyler veyahut da deniz avında bulunmak avlanmak <gülüyor> her yukarıda helaldir ancak karanın avı ise kara hayvanla avlamak ve yemek ise sadece İhramlının dişindekilere helamdır, mubahdır. Yemekle ilgili e, şunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da söylemiştik. Başkası, Ebu Katade radıyallahu anh yaptığı gibi başka birisi avlarsa o zaman kara hayvanını da ihramlı bir kimse yiyebilir. Başka birisi avlarsa. Evet, şimdi bu olaya tanıklık eden, şahitlik eden Örnek olan az önce ifade ettiğimiz Ebu Katade radıyallahu anh'ın yaptığı iş. İhramlı değilken bir tane vahşi bir, yabani bir eşek görüyor. Onu hemen üzerine hücum ediyor, avlıyor, getiriyor. Arkadaşlarıyla beraber yiyorlar. Bu olay olayı aleyhissalâtu vesselâm'a geliyorlar, soruyorlar. Aleyhissalâtu vesselâm da diyor ki o ihramlılara, Av hayvanından yiyen kimselere diyor ki, eğer o hayvanı avlama hususunda siz ortak değilseniz, yani beraberce yapmamışsınız bu işi, işaret de etmemişseniz, falan yerde bak av hayvanı var diye, işaret etmemişseniz ve av yapacak kimseye de yardımcı olmadıysanız, yani hiçbir şekilde kılınız kımıldamadıysa, o zaman yiyebilirsiniz diye izin veriyor. Bu sadece karanın hayvanları için geçerli. Deniz hayvanları her halde her Hem ihramliler hem de ihramlilerin içindeki kimseler. Evet. Bir başka rivayette onu söylemiştim. Aleyhisselatü vesselamın sahabeleri e, gülüyorlar ihramliler. Av hayvanını görünce ama hiçbir işarette bulunmuyorlar. Ebu Katte'de de görüyor ve onu görüyorlar öldürüyor, avlıyor. Ondan sonra birlikte yiyorlar. O gülmelerinde bir beis yok demek ki. Bunu anlatıyor. Allah Azze ve Celle Maide Suresi, 2. Ayet-i Kerime diyor. Helal olduğunu da Yani ihramdan çıktığınızda av yapın. Yani yapabilirsiniz manasında. Demek ki ihramın yasaklarından biri de asıl olan 7 tane yasak vardır. Onlardan biri de kardeşlerim ihramdayken av hayvanı avlanılmaz, avlamaya çıkılmaz. Evet, denizin av hayvanının helal olmasını ifade eden ayet-i gelince, o da yine şu ayet-i kerimeyle ifade ediliyor. أَهُلَّ لَكُمُ أَهُلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَانُهُ مَتَعُ لَكُمْ مَتَعَ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ Size denizin avı helal kırılmıştı. Ve onun yiyeceğiydi. Yani denizde avlamak canlıyken o hayvan avlamak ve ondan sonra denizden çıkan o ölü hayvanlar yani balık biliyorsunuz ölü bir şekilde çıkıyor deniz hayvanları. Ve ta'amuhu o size helal kılmıştır. Meta'alekun vel-seyyare yolcu olan kimselere helaldir. Vahurru aleykum saydul ber ma duntum hurma. Ve karanın hay hayvanlar ise karada avlanılacak av hayvanları ise İhramlı olduğunuz müddetçe size haram. Evet. Demek ki kara hayvanı İhramlı kimseye haram ama Deniz e, av, Avından Elde edilen hayvanlar Helaldir. Aleyhisselatü vesselam Yemenin dişinde Hayvanları öldürmeyi de Yasaklıyor. Yani yiyeceksen Öldüreceksin. Yoksa Bu doğru değildir. Ebun Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Ali Sina diyor ki: "La tetekezu şeyen fihi'r ruhu garadan gharada. garadan." Evet, kendisinde can olan, ruh olan bir şey yani bir hayvanı hedef yapmayın diyor. İnsanlar böyle yapıyorlar. Onu hedefe koyuyorlar. Ondan sonra ona doğru ateş ediyorlar. Bu caiz değil. Ama Senin hedefinde bir av hayvanı varsa zaten onu ateş ederdin. Onu da yemek kastıyla avlanabilirsin. Buhari ve Müslüm'de gelen sahih bir hadiste değerli kardeşlerim. Allah Allah. Ebu Sâlebetel Fuşenî radıyallâh'tan geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Rasûlühü, ben diyor av hayvanlarının bulunduğu bir yerde, bir mezrada yaşıyorum ve okumla avlanıyorum, bir de av köpeğimle avlanıyorum. Bir de benim diyor, av köpeğimin dışında bir köpeğim var. Ona muallim deniyor. Yani kendisine av yapılması, avlanma olayı, şeysi işi veyahut da mesleği öğretisi. Öğretildiği zaman bir hayvana, köpeğe, ona av köpeğe deniliyor. Muallim, muallem, daha doğrusu. Hem okuyla avlanıyormuş, yayıyla okuyla, hem av köpeği var, hem de av köpeğinin dışında başka bir köpeği var. Bunun hakkında soruyor. Bunlarla yaptığı av hakkında sorunca, hangisi benim için olur, diyor. Aleyhissalatu vesselam da okuyla, okumla avlanacağın av için Bismillah de, yani Allah'ın ismini Zikret ve ondan ye. Köpeğinle e, avlandığın ama av köpeği olmayan öğretilmiş köpekler değil. Bunun dışındaki av köpeği olmayan köpeklerin avlandığın zaman yani o köpek gider de avı alırsa yakalar getirirse veyahut da sen ona yetişirsen o zaman ondan ye diyor. Yalnız ölmeden önce. Av köpeğinin dişindeki köpeklerden bir tanesi, avı gider yakalar, sen de o av ölmeden ona yetişirsen diyor ve senin elinde ölürse, sen öldürürsen o zaman ondan da yiyebilirsin. Ama o av köpeği değil, onun avladığı şeyden de yenilebilir. Ölse dahi getirildiğinde yenilebilir. Bunu söylüyor. Evet, İmam Ahmed ibn Hanbel bu av meselesini biraz daha açıyor besmelerin şart olduğunu söylüyor. Yani avlanacak bir kimse, ava attığı şeyde mutlaka besmele çekecek. Evet. Yani bunu bu vah kılan şey besmeledir diyor. Ebu Hanife rahimahullah, eğer hatırlarsa, hatırladığı zaman besmele çekerse, bu şarttır, besmele çekmesi daha doğrusu, hatırladığında çekmesi şarttır. Eğer unutursa, o zaman bir beys olmaz, ondan yiyebiliriz. Evet. Bu görüş aynı zamanda İmam Malik'den gelen meşhur bir görüş. Yani siz ava çıktınız, attınız ama unuttunuz besmele çekmeyi, bundan yiyebilirsiniz diyor. Bu Hanife ve İmam Malik'den meşhur olan görüş. Ama Ahmet ibn Hanbel ne diyor? Ne olursa olsun unutmayacak Mutlaka besmele ile alınacağız. Müellif, kitabın yazarı, Allah-u doğru olan da bu. Hak olan diyor. Unuttuğu zaman üzerine bir şey lazım gelmez. Ama kasten terk edemez. İmam Şafii rahimahullah da bu hususta ister kasten ister unutarak besmeleği çekmesin. Her halükarda mübahkır diyor. İmam Şafii rahimahullah. Evet. Müellif ise böyle diyor. Doğru olan. Hatırladığında, aklına geldiğinde mutlaka Besmece'ye çekmesi gerekiyor. Ama unutursa bir deis yoktur. Burada şu ayet-i kerimeleri delil getirmiş. Rabbena la tuâkhidna innesine ev akhta'na. Ey Rabbimiz! Unutur veya hata edersek bizi muhafaza etme, yani sorumlu tutma. Evet. İnşallah unuttuğumuz şeylerden dolayı hesaba çekilmeyin. Yine bir hadis var bu hususta. Aleyhissalâtu vesselâm buyuruyor ki sahih hadisler. <gülüyor> Rüfu'a ammatiyel hata ve nisyanu ve mestekrehu alayh ümmetimden unuttuğu ve hata ettiği ve zor durumda icber altında kaldığı şeyler kaldırılmıştır. Elhamdülillah. Bu bir rahmettir. Bu bir bize verilen üstünlüktür. Elhamdülillah. Demek ki unutulan, hata yapılan şeyler de bir sorumluluk yok. Amma dediği gibi eğer hastan terk ederse bu durumda ondan yemesi caiz olmaz haram olur diyor. Buna da şahit kılma delil getirilmiş. Belate kulu mimma lem yuzker ismullah. Mimma lem yuzker ismullah aleyh ve innehu lafis Allah'ın isminin zikriyle şeylerden yemeyin. Çünkü o bir kısık yani günahtır yahutta isyandır. Diyor. Bile bile eğer e Besmele çekilmesiyle ondan yenilmemesi gerekiyor. Evet, birinci dersimiz bu. Geçen haftaki onlardan elde edeceğimiz birinci mevzu bu. İkincisi, hatırlayacağınız üzere aleyhissalâhu aleyhi ve o Hudeydi'ye anlaşmasına, savaşına daha doğrusu giderken, bir meşveri oluşturuyor, yani bir şura meydana getiriyor, insanların görüşlerini soruyor. Onunla ilgili çıkartılacak ders ne? Onu söylüyor. Şura, yani bir meşveri oluşturmak, seçkin müminlerin sıfatlarından, özelliklerinden biridir. Diye. Yani istişarede bulunmak. Seçkin olan, değerli müminlerin sıfatlarından biridir. Ve sonucu, yani yaptırımı gerektirmeyen bir vacip bir işti İlla son, sonunda yani meşverenin sonunda çıkan sonuç veya da verilen görüşler, sorulan görüşler yapılması zorunlu olmayan vacip bir iştir. Mutlaka yapılması gerekiyor. Yani meşvere yapılması gerekiyor. Evet, yine bu müminlerin, müminlerin şerri siyasetinde esaslardan bir esas meşvere yapmak. Yani görüş alışverişinde. Bunlar istişare yapmak bizim deyimimizle. Allah Subhanahu ve Teala meşvereyi, istişare yapmayı namaz kılmak ve zekat vermenin arasına yerleştiriyor bir ayet kemiyle. Şura suresinde. Diyor ki: "Velledine't tecabu li ve aqamu's salate ve وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُمْتِفُونَ Onlar ki, o mü'minler özelliklerinden bahsediyor, Rablerine cevap verenler, onun yani Allah ve Cennet'in çağrısına cevap verenlerdir. Ve namazı kılanlar, işleri arasında kendi aralarında istişareyle yapanlar ve rızk olarak verdiğimiz şeylerden de infak edenlerdir. Evet. Namaz ve zekatın arasında harcamanın, intakın arasına bu yerleştiriliyor. Onun için bu kadar önemli diyorum. Önemli yani. Bundan dolayı da işte Müslümanların bir özelliği olduğu için bu Şura bu ismi yani bu ayet kerimeden bu lafızdan bu sure bu ismi almıştır. Şura suresinin ismi buradan geliyor yani. Meşveri anlamında. İstişare anlamında. Allah Azze ve bu meşvereni, şuurayı, namazla infakın arasında zekatın arasına koyması, bu meşverenin fazla olduğunun en büyük delillerinden biridir." Evet. Sanki diyor Allah adli ve celle, şöyle denilmiş gibidir diyor. Namaz, ibadet olarak fardır. Zekat, toplumsal olarak bir meşvere işte ise, yani istişarede bulunmak ise, Siyasi anlamda bir farz gibidir. Denilebilir diyor. Bundan dolayı aleyhissalâtu vesselâm, Hudeybiye'ye çıkarken, Ashabiyle, o güzü de insanlarla, istişarede bulunuyor. Evet. Buhar'da rivayet edilen hadiste, insanlara ne diyor? Eşhirû eyyühen nâs Ey insanlar bana görüşlerinizi bildirin. Bana görüşlerinizi bildirin. Ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Diye, onların görüşlerini alıyor. İmam İbni Kayyim, Zâdül Mâd adlı değerler diyor ki, İmamın, yani lider bir kimsenin meşverede bulunması müstehaptır. Yani tebaası ile, kendisine tabi olan, gözetimi altındaki kimseleriyle kimselerle ve ordusundaki kimselerle, askerlerle meşveri yapması, böyle bakış açısını, görüş açısını ortaya çıkartmak, sonra insanları memnun edip hoşnut edebilmek için, bir de kınama ve ayıplamadan emin olmak için meşvere yapması, istişarede bulunması müstaham. Ayrıca bazı kimseler, bazı kimseler hariç bazı kimseler, bir kısım yani insanlar ilimleriyle ilimlerindeki bulunan o özellikten dolayı bir maslahat, bir fayda meydana gelir. Bir fayda ortaya çıkar. Bunun için diyor imamın meşverede bulunması müstahaptır. Allah Azze ve Celle'nin şu emrine boyun eğmeden dolayı ona itaat ederek. Hangisidir o? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Onlarla. Bu hitap Aleyhissalâtu vesselâm'adır. Ama onun nezdinde, onun tahtında tüm emir olan Lider konumdaki kimseler için geçerlidir. وَاللّٰهُ عَلِمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Onlarla işlerde istişare et. Evet. Bu ömürden dolayı Müslüman bir liderin tebaasıyla askerlerine istişare etmesi gerekiyor. Ayrıca Allah adlı az önce okuduğumuz Şura suresindeki ayet-i göre Şura'yı ve ehlini övüyor. وَاَمْرُهُمْ şura بينهم onların işleri kendi aralarında şura eder yani görüş alışverişi yaparlar. Haykız geçen haftadan söylediğimiz gibi Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla istişare eden bir kimse görmedim. Yani kendisine vahiy geldiği halde ve Cebrail aleyhisselamla destekle desteklendiği ve Önünden ve arkasından cin suresinde geldiği üzere gözcüler olduğu halde istişare ediyorsun Ama biz yani biz ne yapıyoruz? Kendi işimizi kendimiz halletiyoruz. Bazı kimseler müstesna. Kendi işimizi kendimiz halletmeyeceğiz. İstişare edeceğiz. Hele hele dini mevzularda, dünyalık mevzularda da öyle. Dünyalık bir mevzu mutlaka bir dini mevzuluyla alakalıdır istişare etmek gerekiyor. Görüşmek gerekiyor. Alışveriş yapmak gerekiyor. Yani. Kendi kendimize kalırsak hataydı. Allah bizim yardımcımız olsun. <gülüyor> İmam Buhari sahihinde, Sahih Buhari'de Kitabül İltisam diye bir konu var. Ee, bu konunun altında diyor ki imamlar alehis-salamdan sonra gelen imamlar İlim ehlinden güvenilir kimselerle istişare ederler. Evet. Mubah işlerde. Özellikle o işlerden hangisi kolay onu elde edebilmek için, onu ele geçirebilmek için istişare ederler. Eğer kitap ve sünnette bu istişare ettikleri şey ortaya çıkarsa, yani bunun bir delili varsa, o zaman da ve vesselama uymak için onu başka bir şeye götürmezlerdir. Yani kitap ve sünnette olan şeyi anlardı demek. İstişare ediyorlar. Eğer kitapta, sünnette bulunursa bir ise o zaman ona göre hareket ediyorlar. Başka bir kimseye götürmüyorlar. Şeyhul İslam yani İbn-i Taymiye Rahimahullah ise Şura'nın derecesini, menzilesini ne kadar değerli olduğunu beyan ediyor. Diyor ki, görüşleri, insanların görüşlerini, bakış açılarını ortaya çıkartmak için E, gerekli olan bir şeydir. Yani bu şurada insanların görüşleri, bakış açıları ortaya çıkartılır. Vahyin inmediği, vahyin hakkında nazil olmadığı şeylerde. Ne gibi? Yani harpten, yani savaş gibi işlerde yahut cüzü yani basit olan bir takım şeylerde ve başka birçok konularda istişare yapılır diyor. Mühendif ise diyor ki Allah subhanehu ve ta'ala rızıkları, kabiliyetleri yahut kapasiteleri, insanların kapasitelerini ve hayırları kullarının üzerine taksim ediyor. Yani sen şu hayır sen yapabilirsin. Sen, senin şöyle bir kabiliyetin var, sana şu kabiliyeti veriyorum, taksim ediyorum. İşte akıl sahibi, rızık. Kimisine az kimisine çok veriyor Allah hazretleri. Bu şekilde Allah Teala Müslümanlar arasında, kullar arasında, kullar arasında bunları taksim ediyor. Yani Müslümanlar da bu anlayışlarıyla tebaiz ediyor. Yani ayrılıyorlar. Özellikle etrafındaki cereyan eden olayları tahlil etme, onları çözümleme hususunda bir farklılık gösteriyorlar. Her Müslümanın anlayış farkı var. Tabi esas olan kitap ve sünnete göre ve selef-i salihinin yani sahabe tabi'nin tebe tabi'nin tehni üzere anlayıp o menhec üzere gitmektir. Ama bununla birlikte bir takım şeyler vardır ki özellikle istişare neticesinde ortaya çıkan kitap ve sünnetin dışında yapılması gereken hayır işlerde bunlar istişare neticesinde ortaya çıkar. Bu anlayışlar neticesinde de insan kendisine bir gölçüdür. Bu bakımdan akıllar, fehimler, anlayışlar farklılık arz edebilir ki Allah az derece bunu farklı farklı vermişti. İnsanın kapasitesi, anlayışı, efendime kabiliyeti farklıdır. Evet. İşte bundan dolayı mümm hakim yönetici bir kimse şura ehlinden, ümmet içerisindeki yani akıl sahibi kimselerden, şura ehli kimselerden, zeki kavray sahipliği kimselerle görüş alışverişi yapar, en güzel kararı o görüşten çıkartabilmek için gayret eder. Onların yani söylediği şeyleri dinler. En güzel, en emsal örnek teşkil edecek kararı çıkartabilmek için. Evet. Demek ki meşvere, istişaren müminler arasında çok önemli. Meşverenin neticesinde belki de insan kendisini birçok zararlı şeylerden kurtarabiliyor. Belki de tam yanlış yoldan kendisini kurtarabiliyor. Hem dünyalık hem de ahiretlik mevzulardan meşvere ettiği zaman, istişare ettiği zaman çok çok çok faydalarını görüyor. Meşvere etmediğinde hiçbir fayda elde edemeyecek, bir maslahatı elde edemeyecek. Ama meşvere yaptığında, istişare yaptığında birçok faydaları, maslahatları elde edemiyor. Bu da işte müminlerin diğerlerinden ayrılan yolu. Allah Azze ve Celle devamlı istişare eden, hakkı gözeten kimselerden olmayı nasip etsin. Amin. Üçüncüsü kardeşlerim, Hudeybiye, anlaşmasında diğer bir ifadeyle savaşında el-sırat ile ashabıyla birlikte düşman karşısında namaz kılıyor. Haz namazını kılıyor. Ona anlatmıştık. Şimdi burada diyor ki üçüncü anlat anlaşılacak elde edilecek daha doğrusu da ders cemaat namazı mescitlerde farzdır. Namazı cemaatle kılmak vaciptir diğer bir ifadeyle farzdır. Savaşta diyor, cemaat namazı farz olduğuna göre, savaşın dışında rahatlıkta haydi haydi parzı, daha evlâdır diyor. Bunu nereden alıyor? Daha önceki zikrettiğimiz ayet kerimelerden. O Nisa suresi 102. ayet-i kerime. 101, 101 ve 102. ayet-i kerimeler. nebisi sallallahu aleyhi ve selleme savaş meydanında ve Harb es naundaajkenđmattle nama klma je mir dioili kanal. Uiroki veda ku tepihim koja je pa te rahmušalate. se on najć da olunda. Nam kldir da zaman, ka takom ta ipet min kumak, se ni nabilidikte bir korup namalsin. Nama za tarveju. Benjahhudu es slihaatahum. O namaklanar, silahlarni alsinnar. Fezda secedu fel yakunu min marakul siz secdetin zaman sizin arkanızda olsun. Wa namaz kılmayan bir grup gelsin. Onlar da seninle beraber namazlarını kılsınlar ve Onlar da tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Buna aynı zamanda korku namazı denir. Yani farz olan öğleyi namazı veyahut da ikindi namazı akşam herhangi birisi, herhangi bir beş vakit namaz, bu şekilde düşman karşısında kılındığında iki rekat kılınıyor ve bu bu namazın ismi korku namazı oluyor. Yani korku namazı, nafile bir namaz değil. Farz namazını iki rekada düşünmüyoruz. Bunun da iki tane suretini, yani nasıl kılınacağını geçen haftalarda açıklamıştık. Oraya tekrar dönünce. Şimdi burada... Yani çıkartılan ders savaşta aleyhisselatü vesselam cemaatle cemaat halinde namazla emrediliyorsa savaşın dışında rahatlıkla her halükada cemaat esastır. Farzdır yani. Evet. Diyor ki meclim bu cemaat namazı savaş esnasında sadece savaşın çok şiddetlendiği zamanlarda düşer. İmam Ebni Kesir Rahimahullah tefsirenler diyor ki, bazen savaş şiddetlenir, iyice kızışır, insanlar cemaat olmaya güç yetiremezler ve tek tek ferden namazlarını eda ederler. Gerek kıbleye yönelmiş, gerek kıbleden başka bir tarafa yönelmiş, gerekse yürüyerek, yaya halinde gerekse binili bir vaziyette namazlarını ederdir. Her halükarda namaz eda edin. Yani sana çok şiddetlendiğinde şu anda düşünün, tasavvur edin. Her taraftan bomba yağıyor. Bu durumda ne ayağa kalkabiliyorsun, ne arabaya binebiliyorsun. Birçok sıkıntı var. Böyle bir durumda cemaat olunmaz. Namazın vakti de geçirilmez. Ne yapılır? Ayaktayken, otururken her halükarda o namaz eda edilir. Hatta sahabelerden gelen rivayet üzere bir rekata kadar düşürülür. Evet. Ahmed ibni Hanbel rahimahullah diyor ki, insanlar böyle bir halde iken tek rekat namaz kılarlar. Yani korku namazı bir rekata inmiş olur. Farz olan dört rekat namaz bir rekata inmiş oluyor. İshaf ibni Rahuvayh ise diyor ki, Musabeha, yani düşmanla karşılaşma esnasında sana ima ile kılacan bir rekatlik namaz yata. Şimdi insan eğer rukuyu, secdeyi yapamıyorsa o namazın adı iman namazı yani ima ile kılınan namaz olur. Ama her halukarda kılınması gerekiyor. Evet. Cemaat namazı dedik. Cemaat namazı her halukarda farz. Ancak bu gibi şiddetli savaş halinde müstesna o zaman farziye düşmüş oluyor En zor durumlarda savaş halinde düşüyor. Onun dışında cemaatle devam etmek farz. Allah Azze ve Celle savaş reçnasındayken cemaat namazını farz kılmışsa bunun bir anlamı var. Düşmanı korkutmak ve Düşmana, mü'minlerin böyle gücünü, kuvvetini göstermek. Yani bir meydan okuyuş adeta. Biz topluyuz, ayaktayız, diriyiz, ibadetimizi yapıyoruz. E, öyle olmuyor mu? Geçen hafta anlattım. Halid bin Lenit o dönemde, henüz daha Müslüman olmamış, atlılarıyla birlikte mü'minlerin karşısına geçiyorlar. Bakıyorlar ki namaz kılıyorlar. Hayıflanıyorlar, biz bunların üzerinde namazda hücum etmedik diye. Öğle namazını kılarlarken. Sonra öğle ile ikindi arası ayetler geliyor. korkun namazı emrediliyor. Aleyhisselatü Vesselam geçiyor. Ön safa. Ön saf. İki saf halinde. Ön saf. Arka saf. Hepsi birlikte kıyamda duruyorlar. Sonra rukuya gidiyorlar hepsi birlikte. Sonra secdeye gittikleri zaman. Öndeki saf gidiyor secdeye. Arkadakiler bekçilik yapıyor. Sonra ölü. Öndekiler secdeden kalkıyor, tekrar kıyama geliyorlar. Bu sefer arkadakiler ne yapıyor? Secdeye gidiyorlar. Onlar da secdelerini bitirip hep birlikte kalkıyorlar. Sonra arkadaki sat öne, öndeki sat arkaya geçiyor. Sonra Ali selam öndekilere öndekileri ve arkalara, arkadakilere hem kıyan hem de rükûyu yaptırıyor hep birlikte. Sonra yine öndekiler secdeye gidiyorlar, arkadakiler muhafızlık, bekçilik yapıyorlar. Sonra öndekiler secdeyi bitirince, arkadakiler de yine secde yapıp, bu sefer tahiyyatı yapıyorlar, hep birlikte oturup okumaları yapıyorlar tahiyyat salibarik, sonra selam veriyorlar. Bu tek bir sureti, birkaç tane daha var. Evet, bu şekilde korku namazı eda edilmiş oluyor. Savaş halindeyken. İmam-ı Müslim'in sahihinde, neseyde, Ve diğer hadis kitaplarında giren bir hadis var. Konumuz hani cemaat namazı ve onun farziyeti vacip olması ya. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan diyor ki bir adam aleyhissalatü vesselama geldi. Ey Allah'ın Resulü beni cemaate sürükleyip götürecek, çekip götürecek birini bulamıyorum. İbn-i Mace'nin rivayetinde de diyor ki ben ama bir insanım o önceki rivayette de öyle geçiyor. Ben ama bir insanım ve elimde uzak diyor. Orada ziyade öyle geliyor. Evim uzak bir yerde diyor. Elimde namaz kılmak için bana ruhsat verir misin? Evde farz namazını kılabilmek için rühsat isteyerek Ali Sıratios'sun ama bir soru soruyor. Ali Sıratios'un da tamamı Kulabirirsin. Son arkasını dönüyor adam. Ali strateji bu sefer tekrar çağırıyor. Diyor ki sen diyor ezanı istiyor musun? Namaz için ezan istiyor musun? Adam evet diyor. O zaman cevap ver. Yani icabet et namazı camide kıl. Namazı cemaatle kıl. Sübhanallah. Ya düşünserde ama bir insan evi de uzak Üstelik üçüncü bir şey onu şöyle çekip götürecek hani amalar görüyorsunuz değil mi? Kollarından tutuyorlar, getiriyorlar. Onlar veya böyle <gülüyor> sopalarla bir şekilde geliyor. Böyle bir haldeyken Ali İsra Diresam ruhsat vermiyor. Vallahi bize ne oluyor? İmam şöyleymiş, böyleymiş. Ondan sonra cami cemaat şöyle bunlar hep birer bahane. Hepsi birer bahane. İmamın Hali açıkça, küfür üzere, şirk üzere olmadığı sürece bize o namaz vacib. Ve biz imamın her halini araştırmakla da mükellef değiliz. Ehl-i sünnet alimlerine göre. Ama açıkça bir şeysi varsa, o zaman onun arkasından olmasın, başka bir Elhamdülillah, her köce başında bir can Allah bu cemaat namazından bizi geri koymasın kardeşlerim. rivayetinde... Ebu Umame'den geliyor hadis, değerli kardeşlerim. Ibnu Ümmü Mektum radiyallahu anh'tan, o biliyorsunuz Ama ve a.s.m. müezzini ve birçok savaşlarda onu Medine'ye vekil olarak, yani kendisinin yerine vali olarak bırakıyor. Bu adam aynı zamanda, Abese ve tevella enca'ehu l diye devam eden Abese suresinin indiği hakkında indiği bir adam. Mekke'deyken iniyor. Bu adam geliyor, Ali vesselam da yüzünü ekşitip geri dönüyor. Amanın gelmesinden dolayı diyor. Bu ayetler iniyor bu adama. Sonra, bu adam diyor, Kureyş'ten bir adamdı, ve aleyhissalatü vesselam'a geliyor, Ey Allah'ın Resulü, Anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda olsun. Benim halimi görüyorsun. Yaşım geçip gitti. Ve, Kemiklerim diyor zayıfladı. Görüşüm iyice zayıfladı. Zaten aman. Bir böyle beni tutup götürecek, beni çekip getirecek birisini de bulamıyorum. Benim için diyor, namazları evle, evimde kılman hususunda bir ruhsat biliyor musun? Var mı böyle bir ruhsat? Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini diyor, işitiyor musun, duyuyor musun evinde? O da evet diyor. Diyor ki senin için bir ruhsat yok mu? Allahu akbar, Senin için bir ruhsat yok. Adam yaşlı, kemikleri zayıflamış, gözleri ağma, bir de onu götürecek kimse yok. Subhanallah. Ve diyor ki, aleyhissalâtu vesselâm, eğer diyor, bu namazdan geri kalan kimseler, cemaat namazından geri kalan kimseler, bilselerdi onun değerini, namazdaki şeyi, elleri ve ayakları üzere, Sürünerek gelirler, sürünerek, subhanallah. Vallahi öyle insanlara şahit oluyoruz ki, ben Nide'de defalarca şahit oldum. Adamın ayakları yok. O arabasıyla, öyle bir şekle, aşkla yani Allah kendisini daha iyi bilir. Kimseyi Allah'a karşı tezkiye edip temize çıkartma gibi bir haddimiz yok. Bundan Allah'a sınırıyoruz. Ama adamın namaza gidişi, inan yani, ümrenilecek bir şey. Ne zaman görsem adam işini gücünü bırakıyor bir, bir şeylerle mi uğraşıyor, ne işlerle uğraştığını bilmiyorum. Geliyor, abdestini alıyor, o haldeyken ve namaza duruyor. İnternette, Facebook'ta, şurada, burada bir sürü şeyleri görüyoruz, izliyoruz zaten o şeyleri. Özürlü insanların nasıl namaza gittiği. Ben bunu canlı canlı şahidim, siz de görmüşsünüzdür. Bazı insanlar, arabaları da yok, eskiden öyleydi yani o elektrik elektrikle çalışan, aküyle çalışan arabalar da yoktu. Yaygın değildi, pahalıydı vesaireydi. İnsanlar sürüne sürüne böyle aynen Hazis'te anlatıldığı gibi namaza geliyorlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek az. Ayaklarımızın üzere gözlerimiz görürken, ellerimiz çalışırken o namaza gitmiyoruz. Gitmemek e, hiçbir şekilde bize yakışmıyor. Gitmek gerekiyor Üzerimize vacip. Elimizden geldiği kadar meşru dinin verdiği bir Ruhsat yoksa gideceğiz. O bir bellidir zaten. Hastalık hali, yemek hazırken, afedersiniz tuvaleti sıkışırken, bu gibi durumların haricinde cemaate gitmek gerekiyor. o Bir de unutmak, uyumak, bu gibi durumlar hariç. Veya başka şeyler, meşru olan mazeretler tabi olsun. Bununla ilgili bir hadistahı var. Bu Hüneyre'den geliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Eskalut salat alel munafiqin, munafiqlara en ağır gelen namaz, salatul isha, ve salatul fejr. Yatsı namazı ve sabah namazı. Eğer velev ya'lemune ma fihima leetevhuma leetev velev habben, habben, eğer bu namazdaki kıymeti bilselerdi, bu namazın içerisindeki değeri bilselerdi, sürünerek gelirlerdi diyor, sürünerdi. Sonra hadis devam ediyor. Ben içimden geçirdim ki, bir kimseye emredeyim. Namazı o kıldırsın, imanına o geçsin. Sonra o adam insanlara namazı kıldırsın ve ben de birtakım insanlarla gideyim ve onlarla birlikte demet demet odun toplayayım. Ve namaza gelmeyen, namaza şahitlik etmeyen kimselere ellerini başlarına yakayım istedim Sübhanallah. Şu hadiseye bak. Bu hadisin bir benzeri cuma namazı için de geliyor. Cuma namazı için. Ama bugün cuma namazını etten pükten sebeplerden dolayı insanlar terk ediyor. La ilahe illallah. İnna lillahu inna ilehi raciun. Aleyhissalatü Vesselam bu içinden geçirdiği şey yatmıyor biliyor musunuz? O insanlara gidip evlerini yatmıyor ama içinden böyle geçiriyor. Neden? Orada çocuklar, kadınlar ve farz namazın bu cemaat namazının kendisine az önce saydığın sebeplerden dolayı farz olmayan cemaat namazının farz olmadığı kimseler olabilir diye yakın. İçinden geçiriyor Ama bu işi gerçekleştirmeyin. Fakat bu tehdit, bu aleyhissalâtu vesselâmın tehdidi mazeretsiz gelmeyenler için aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Allahu akbar. Allah bize basiret versin. Amen. Hakkıyla cemaate gitmeyi, cemaatinizin imamımızın da kitap ve sünnet üzere olması, hak üzere olmasını nasip etsin. Amen. Eğer eksiklikler varsa, kardeşlerim, beğenmediğimiz bir taraf varsa, o namaza yine gideceğiz. Az önce söylediğim gibi, çok net bir insanın, yani imamlık eden bir kimsenin küfrü ve şirki söz konusu değilse, terk ederiz. Bir de, ikinci önemli bir mevzuda, aşırı hızlı kıldırıyorsa, o namaz zaten namaz olmaz. Çok aşırı bir şekilde hızlı kıldırıyorsa, ruku ve secde yapamıyorsan, o zaman namaz olun. Onun dışında cemaate katılmak gerekiyor. Dördüncüsü ve sonuncusu değerli kardeşlerim. Geçen haftaki alacağımız derslerden birisi. İşlediğimiz konularda. Umre'de, umre içinde hedi, yani kurbanlık hayvanı işar edip, işaretleyip sürüp götürmek Bir sünnettir. Hatta unutulmuş sünnetlerden biridir diyor. i̇bn Kayyim, rahimahullah, bu hususta, hususta diyor ki, kurbanlık hayvanı, umrede sadece umre için sevk edip götürmek, alıp götürmek sünnettir. Tıpkı Kıran Haccında sünnet olduğu gibi. Ve o kurbanlık hayvan işar edilir, yani işaretlenir, bir damkalama yapılır. Ancak mütle yapılmaz, yani hayvana eziyet için ağzı burnu kulağı, Besaire yerleri kesilmez diyor. Şimdi Kıran Haccı nedir? Kıran Haccında diğer hacılardan ayıran e, önemli bir özelliği Mekat mahalinden Yahut memleketinden bir hacı, hacı olan, hacı olmak isteyen kimse, Kıran Haccına niyet eden kimse kurbanlığını yanında götürür. Devesini, koyununu, neyi kurban edecekse onu alır, yanında götürür. Yani İsra'tı öyle yapıyor Kıran Haccında. Veda hutbesinde Kıran yapıyor. Normalde kurban hacla geçerlidir. Ancak alimlerin ifadesiyle umrede de diyor, kurbanlığını eğer mikat mahallinden veyahut da gittiği yerden alır götürürse umrede de kurbanlığı kesebilir. Ancak insanlar umreden sonra kurban kesiyorlarmış, bu caiz değil diyor. Muhammed Salih Hüseyin'in rahimahullah'a soruyorlar bunu. Eğer diyor Kıran hacinde olduğu gibi nikat mı halinden yahut memleketinden getirip kesersen bu aleyhissalâdu vesselâm'ın Hudeybiye'de yaptığı gibi o zaman olur. Caizdir, hatta unutulmuş bir sünnettir diyorlar. Ama yok, yani sen yanında kurbanlığını getirmemişsin. Ben Umre'den sonra bir kurban keseceğim. Bu doğru olmaz, bu caiz olmaz diyor Allah Bu konuya inşallah önümüzdeki haftalarda gireceğiz. Aleyhisselatü Vesselam umre için geliyor. Ancak umre yapamıyorlar. Mekke'ye girmekten engelleniyorlar. Ve engellendikleri için de orada Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kesiyor. Tıraşın oluyor ve ihramdan çıkıyor. Bunda da daha birçok hükümler ve hikmetler var. Onlara geleceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim hakkıyla namazları eda etmeyi, hem de cemaat içerisinde eda etmeyi, edebilme bizlere nasip etsin. Bunun hazzını, lezzetini almayı nasip etsin. Bize ve çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize. Yarabbi Amin. onlara hidayet ver, onlara basiret ver, Amin. onlara sebat ver. Amin. Bu vesileyle sıkıntı çeken Suriye'deki, Irak'taki ve daha birçok yerlerdeki, hatta Türkiye'mizdeki, vatanımızdaki birçok o mülteci olan o insanlara bizim insanlarımıza müslüman kardeşlerimize Allah azze ve celle yardımını şu rahmetin yağdığı günlerde onların üzerine hani hani yağdırsın. Onları sıkıntılardan kurtarsın. Zalimleri ise kahve perişan etsin. Allahu ve sellem Sallallahu aleyhi ve Sellem Peygamberimiz Muhammed Sübhaneke Allahumma behamdik eşerü'l alebette takvurku. Değelim.